A'bubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Salatu ve Selamu Aleyhi Resulullah. Ama bak kaldığımız yerden devam ediyoruz. Zekat babında. Nereye ulaştık? Koyunların zekatıyla alakalı babına ulaştık. Koyunların zekatıyla alakalı olarak İmam Selamü Aleyhi diyor ki koyunlarda zekatın farz olmasının delili Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in şu hadisidir. Bu hadiste İmam Müslim'in sahihinde Ebu Davud'un Süneninde, İmam Nesai'nin süneninde ve Ahmet bin Hanbel'in müsnelinde rivayet ettiği bir hadis. Diyor ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kim bir koyun sürüsüne malik olup da zekatını vermezse kıyamet gününde o koyun için düz bir mekan hazırlanır. Orada sahibini tırnaklarıyla çiğner ve boynuzlarıyla süsel, Yani boynuzlarıyla onu darbelerle şey yapar, zarar vermeye çalışır. Bunun, bu hadiste de ifade edildiği üzere koyunun zekatı var. Delili bu. Eğer bu zekatı vermezse kişi kıyamet günü böyle kendisine azap edilir. Gene İmam Bukhari ve Müslüm'ün ittifak ettiği Ahmet bin Hanbel'in de Müsned'ine rivayet ettiği hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Omuzunda meleyen bir koyun varken ey Muhammed Ey Muhammed diyerek kıyamet gününde gelen kişiye dostluk yapman ve şöyle derim ''Senin için Allah'tan hiçbir şey isteyemem. Dikkat edin muhakkak ki ben tebliğ ettim.'' Yani omuzunda bir koyunla gelen, yani vermesi gereken zekatı vermediği için onun hesabıyla Allah'ın huzuruna gelen kimse demekti. Peygamber sallallahu diyor ki, ''Ben şahit olun ki tebliğ ettim. Koyunların neyi var? Zekatı var.'' Zekatın farz olmasının delilini öğrendikten sonra hükümlerini de şöyle sıralayabiliriz diyor. ''Eee... Kırktan az olan saime koyununda zekat yoktur. Neydi saime? Sözlükte otlayan, yayılan hayvan anlamına gelmektedir. Dinen ise yılın yarısından fazlasını mübah, meralarda, kırlarda, sırf sütleri alınmak veya üremeleri veya da semizlenmelerini sağlamak maksadıyla otlayan hayvanlara denir. Yani saime olan bu şekildeki hayvanlar kırka ulaşmadıysa onlar için zekat gerekmez. 40 koyundan 120 koyuna kadar bir sürüye sahipse biri 121'den tabii orada bir koyun veriyorum. 40'tan 120'ye kadar 121'den 200'e kadar iki koyun, 201'den 300'e kadar 3 koyun, 400'den sonra her 100 koyunda bir koyun zekat olarak verir. Yani 40 zeka, 40 koyuna ulaştığı zaman bir koyun, 100'e kadar bu devam ediyor. 100'den sonra 200'e kadar devam ediyor, o zaman iki koyun oluyor. 200'den sonra 300'e kadar gene 3 koyun oluyor. Oradan sonra da artık her yüzde bir bir koyun verilecek şekilde koyunun zekatı sabit olmuştur. Hasanîne hâli ise şöyle demiştir: 300'den ee, fazla olduğunda dört koyun dört yüze ulaştığında ise beş koyun verilir. Yani aynı sözü söylüyor. Altı yüz koyun ise altı koyun, yedi yüz koyun ise yedi koyun. Bu şekilde bir taksimatı yapılmıştır. Diyor ki biz Hanifi mezhebinin bu konudaki delili Enes radıyallahu anhu'nun rivayet ettiği şu hadistir. Ebu Bekir'e Sıddık radıyallahu anhu peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ona yazdığı zekat mektubunu o da memurlarına gönderdi. Ebu Bekir radıyallahu anhu hilafeti döneminde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiği bir mektubu kendi memurlarına gönderdi ve bu mektupta şunlar vardı. 40 koyunda bir koyun, 121 koyunda iki koyun, 201 koyundan 400 koyun, 4 yüz koyuna kadar 3 koyun zekat verilir. Bu hadis de Darikutni'nin Sünen'inde ve Beyhaki'nin Sünen'inde rivayet ettiği başka bir hadistir. Koyundan bir yaşını doldurmuş ve daha yaşlı olan zekat olarak alınır. Biliyorsunuz kurbanlık koyun ne olmak zorundadır? Şart vardır kurbanlık koyunda. Kurbanlık koyun bir yaşını doldurmuş olması gerekir. Yani iki yaşından gün alması gerekir ki o koyun ne yapılabilsin? Allah'a kurban edilebilsin. O yüzden koyundan da zekat alırken neye dikkat edilmesi lazım? Zekat verilen koyunun bir yaşını doldurmuş olmasına dikkat etmemiz lazım. Koyundan zekat olarak ceza'a alınmaz. Ceza'a alınmaz. Ceza'a bir yaşını doldurmuş, ikinci yılına basmış olan hayvanın adıdır fıkıh kitaplarında. Fıkıh kitaplarında ceza'a bir yaşını doldurmuş, iki yaşına basmış koyunların adıdır. Bunlar hem kurban edilebilirler Allah'a hem de zekat olarak verilebilirler. Ya da seni ve daha yaşlısı alınır. Seni denen hayvan çeşidi de iki yılı tamamlamış üç yılına basmış. Yani üç yaşından gün almış hayvanın cinsidir. Koyunun zekatı alınırken özellikle ceza alınmaz diyor. Neden? Birazdan anlatacak zaten inşallah. Peygamber sasam ne diyor? Onların mallarının iyilerinden alma. Yani tutup da o İslam'a yeni giren adamlar var ya Onların mallarının en güzellerini seçip alsan bunlar kalpleri daha tam imana yerleşmediği için, iman kalbinde tam yer etmediği için kalpleri sapabilir, eğilebilir. Sanki din onların mallarına göz dikmiş gibi bir algıya sebep olabilir. Oysaki kimse Allah'ın dininin insanların malına ihtiyacı yok. İnsanların mallarını Allah'ın yolunda infak etmeye insanların ihtiyacı var. Hasan Ebu Hanife'den keçiden ancak seni alınacağını, koyunda ise ceza alınacağını rivayet etmiştir. Biliyorsunuz koyun ve keçi iki ayrı cins. Keçiden diyor üç yaşına basmış hayvan zekat alınır. Koyundan da bu da Ebu Hanife'den rivayet eden bir diğer mezheptir. Koyundan da ne alınır? Karşılığında iki yaşına basmış hayvan zekat olarak alınır. Ebu Yusuf ile Muhammed de bu görüştedir. Yani keçiden üç yaşına basan hayvanın Koyundan da iki yaşına basan hayvanın zekat olarak alınacağı görüşündedirler. İman tahavi de El Muhtasar adlı eserinde anlığı görüşü ise şöyledir. Koyunun zekatı ancak kurbanlık olabilenlerden alınır. Yani zekat alınacak hayvanın ister koyun ister keçi fark etmez kurban edilebilecek hayvan olması gerekir. Kurbanlık hayvanda şartları vardır. Nedir onlar? Boynuzunun kırık olmaması mesela, vücudunun çok büyük bir kısmının kesik, yaralı, kötü olmaması, buna benzer hayvanı kasır yani noksan kılacak, hayvanı eksik kılacak bazı özelliklere haiz olmaması gerekir. Öyle bir hayvan ve yaşını doldurmuş olması gerekir. Bir yaşını doldurup iki yaşından küçük başta gün alması gerekir ki o hayvan kurbanlık olabilsin. İmam Tahavi de bunun şart olduğunu kendi mezhebini anlatırken beyan etmiş. Çünkü bu mezhebe varan alimlerin hepsi şu hadisi delil almışlar. Bizim hakkımız ancak bir ve iki yaşını tamamlamış ve altı aylıktan fazla olan hayvanlardır diyor. Bizim hakkımız ancak bir ve iki yaşını tamamlamış ve altı aylıktan fazla olan hayvanlardır, diyor. Bir yaşını doldurmuş olan koyun kurbanlık olabilir. Kurban olabilme koşulları zekat olarak alınabilen hayvanlardaki koşullardan daha çoktur. Öyleyse bunlarla kurban kesmenin caiz olması zekat olarak alınmanında caiz olduğunu gösterir. Diyor ki, biz haniflere göre koyunun zekatında erkek ve dişisini almak caizdir. Yani zekat alırken Koyunun erkeğinden mi alacağız, dişisinden mi? Bunun arasında fark yok. Ee, doğru olan görüş de Allahu Alem bu olsa gerek. Şimdi birazdan İmam Şafii'nin istihadında, diğer mezhep fakihlerin istihadını getirecek kısa olarak, öz olarak. Ee, bunlar, Hanifi mezhebin mensupları erkek ve dişi arasında fark olmadığına hükmetmişler. İmam Şafii'ye göre ancak nisabın hepsinin erkek olması durumunda erkek koyun alınabilir demiş. Çünkü biliyorsunuz e, hayvanlar cinsine göre etinin lezzeti vardır, hayvanın değeri vardır. Düşünün ki işte e, dişi bir hayvanın etiyle erkek bir hayvan etinin lezzeti aynı olmaz. E, mesela hayvancılıkla uğraşanlar bunu iyi bilirler. Biz çok bilmeyiz şehirde yetiştiğimiz, büyüdüğümüz için ama e, özellikle kırsal bölgelerde yetişen insanlar hayvanların farklı değerlerinin olduğunu iyi bilirler. O yüzden hani bir grup fakir İmam Şafii gibi demişler ki hayvanların nisabı, yani hayvanların nisabı dediği adedi hayvanların adedi hepsi erkekse o zaman erkek alınabilir demiş. Çünkü koyun nesli sadece erkek koyunlarla üremez, zekat borcu nisabın bir parçası olduğu için erkek koyun almak caizdir demiştir. Biz hanifilerin delili ise diyor, 40 koyunda bir koyun zekat vardır hadisidir. Bu hadiste geçen koyun ismi erkeği de dişisi de içine alan genel bir lafızdır. Erkeği de dişisini de içine alan genel bir lafızdır. Öyleyse ister erkek ister dişi fark etmez ikisinden de zekat verilebilir. Son mesele bundan bitireceğim inşallah. Keçinin koyun ile karışması durumunda nisabın birbiriyle tamamlanması hususunda anlaşmazlık yoktur. Yani birazcık koyun. 40'a ulaşmıyor mesela 30 koyun var 10 tane de keçi var mesela 10 tane de keçi var siz bu 10 keçiyi ne yapacaksınız koyuna ekleyeceksiniz ne yaparak değerine çevirerek çünkü koyunla keçinin değeri ne değildir aynı değildir keçiyi bir çeviriyorsun koyunun değerine işte 10 tane keçi belki 20 tane koyun yapıyor bu sefer koyun kaç tane olmuş oldu 30 vardı 50 koyun yaptı. O zaman zekatını 50 koyun üzerinden vereceksin. Bu şekilde zekatın birbirine karıştırılıp toplu olarak verilmesinde bir beis yoktur. Haniflere göre zekat olarak orta yollu olan hayvan alınır. Yani orta yollu hem, e, şey, hem keçilerin içerisinden hem koyunların içerisinden orta halli orta değerde hem keçi hem koyunun ortak değerde olduğu orta halli bir hayvan verilir. İmam Şafii ise bu konuda iki görüşü var. İmam Şafii Rahimullah diyor ki zekat çok olan hayvandan alınır. Mesela 30 koyun var, 10 tane de keçi varsa o zaman diyor koyundan zekat alınır. Az olandan alınmaz. Bu genel bir fıkıh kaydesidir. El hükmü'l aglabtır mesela. Hüküm çoğunluğa göre belirlenir. Yani burada da hükmü beyan ederken neye bakmak lazım? Çoğunluğa bakmak lazım. Çoğunluk koyunsa koyundan, çoğunluk keçi ise keçiden vermek Caizdir diyor İmam Şafir Rahimullah. İkinci görüşü ise bir de en iyisinden bir de en düşüğünden değer biçilir. Yani koyunun ve keçinin en kıymetlisi. Kaç para? 2 milyar mesela. Örnek veriyorum ben çok fiyatları bilmem de öyle hayali rakamlar veriyorum anlaşılır olsun diye. En düşük koyunda aynı sürünün içerisinde 1 milyar. O zaman iki ile bir milyarın ortalamasını alacağız. Yani bir buçuk milyar üzerinden ne yapacağız? Yani o değerde bir buçuk milyar değerinde bir koyunu veya bir keçiyi ne yapacağız? Zekat olarak Allah yolunda vereceğiz ki Allah bizi kıyamet gününü atmasın Bundan dolayı hesaba çekmesin. Koyunlarla alakalı zekatla alakalı ahkem kısa olacak. Bitireceğiz. Ondan sonra develeri falan işleyeceğiz inşallah. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah öresinin sözlerinin güzelliğinden. B kötülük varsa da nefsine şeytanındandır. Bu Allah bihamdik